356. konu, Rafi bin Hadik ile Beni Eşil kabilesinden iki adamın kıssası, Allah'a yemin ederim, bizim herhangi bir de yoktu ve ikimiz de ağır yaralıydık, Hazreti Peygamberle beraber düşmanın peşine düşenler arasında yer aldık, benim yaram kardeşimin yarasından biraz hafifti, onun için bazen onu sırtımda taşırdım, bazen de yürürdü, böylece Hazreti Peygamberin kafilesine yetiştik, dedi.